Bu yaşam öykülerinin, ilham veren yaşam öykülerinin kahramanlarını programımızda ağırlayarak kendi hikayelerini, öykülerini anlattırmaya çalışıyoruz. Ve istiyoruz ki bu ilham veren yaşam öyküleri bizleri dinleyen dinleyicilerimizin yaşamlarına ilham olsun. İçinizde belki de harekete geçmek için beklediğiniz o anda bir kıvılcım olsun. Dolayısıyla da her program bizim için çok heyecan verici ve her programda Yeni bir yaşam öyküsünü, yeni bir hikayeyi sizlerle buluşturduğumuz için ayrı bir heyecan duyuyoruz. Bugün de yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte. Çok uzaklardan aslında kendisini programımıza konuk etmek istedik. Bir süredir konuk etmek için heyecanla bekliyorduk. Kısmet oldu bugün kendisi konuk oluyor. Normalde İsveç'te ama bugün İstanbul'da ve kendisine bir bağlantı kurma şansı elde ettik böylelikle. Bugünkü konuğumuz sevgili menek... Melek Nur Alevcan. Melek Nur Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, çok iyiyim. İstanbul'da sizin dediğiniz gibi burada olmak çok güzel. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, İsveç'te yollarınızı bekledik ve gün geldi İstanbul'a <gülüyor> geldiniz. Bugün de programımıza konuk oldunuz. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz, yaşam öykünüzü bizle paylaşmayı kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Beni konuk olarak davet etmek istediğiniz için çok mutlu oldum. Bizim için de büyük mutluluk. O zaman sormak istiyorum. Melek Nur Alevcan'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Ben aslında doğuma büyüme Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Çocukluğum, gençliğim Tekirdağ'da, Tekirdağ'ın küçük bir ilçesinde Marmara Ereylisi adında bir ilçede geçti. Güzel bir, sakin bir çocukluk hayatım oldu orada. Küçük bir yer olduğu için herkesin herkesi tanıdığı genel olarak güven dolu bir yerdi. Eğitim hayatım da gayet güzeldi. Dediğim gibi lise hayatına kadar Tekirdağ'daydım o süreçte. Tekirdağ'da, e, daha... Tekirdağ'da dünyaya gelmediğiniz zaman sanki değil mi? E, Başka dünyaya şey yok geldiğim yok. yer Mardin. Mardin'in Midyat ilçesi. Babamın görevi dolayısıyla oradaydık. Sonra 1-2 yaşlarında Tekirdağ tayini çıktığı için or oraya yerleşmiş olduk. Benim de lise 17 yaşına kadar bütün hayatım orada geçmiş Aslında oldu. Bütün çocukluk kendinizi yani hatırladığınız andan itibaren geriye dönük bütün anılar hep Tekirdağ, Marmara, Ereğlisi'ne ait. Kesinlikle öyle ve çok güzel anılar yani geçmişe dönüp baktığım zaman çocukluğumda gençliğimde o dönemde orada Tekirdağ'da çok güzel anılar biriktirdim. Çok güvenli, bir çocuğun dolu dolu yaşayabileceği şekilde sokaklarda arkadaşlarımızla oynayarak güzel bir çocukluk ve gençlik hayatım oldu orada. Peki Melek Nur Alevcan nasıl bir çocuklu o yıllarda? <gülüyor> ee, genel olarak çok fazla meraklı insanları sürekli merak eden, farklı insanları keşfetmek isteyen işte ailenin Biraz tehlikeli sokaklar, mahalleler varsa oraya gitme dedikleri yerlere özellikle merak edip keşfetmek isteyen bir, biraz yaramaz, haşarı bir çocuk diyebiliriz ama e, yani müthiş bir insanları anlama duygunun aslında o zamanlarda olduğunu Kesinlikle hissediyorum, biliyorum. Ve onun dışında e, sokaklarda oynamayı seven, her çocuk gibi de, oynamayı, eğlenmeyi seven bir küçük bir çocuktu orada Lise hayatınızda kadar, lise hayatınız da galiba orada geçiyor. <gülüyor> evet. E, okul hayatınızda hep Tekirdağ'da Marmara ilisinde geçti. Nasıl bir öğrenciydi okulda peki Melek Nur? <gülüyor> Ee, genel olarak başarılıydım, akademik olarak hiçbir problem yaşamadım, işte sürekli takdir alan, derslere iyi olan, okulda herhangi bir problem yaşamayan bir öğrenci oldum. Yani okuldu da, okul hayatına da öğretmenlerimi de, arkadaşlarımda arkadaşlarım da çok sevdim. Yani seve seve okudum, akademik olarak bir problemim olmadı. Ee, güzel bir eğitim hayatım oldu orada da. E, aslında az önce bahsettiniz, dediniz ki insanları merak etme e, duygusu belki de o dönemlerde başladı. İnsanları merak ediyordum ve Aha. insanları araştırmak istiyordum. Dolayısıyla Kentin Gizli Öyküleri programıyla bizler de insan yaşam öykülerini hep peşine düşüyoruz. Biz de heyecanlandıran tarafı o. Dolayısıyla hani belki de bu heyecandan programımızla bir ortaklık kuruyoruz. E, o günlerden e, merak eden, akademik olarak dediğiniz gibi okulda başarılı olan, e, Tekirdağ'da... E, Huzurlu, mutlu bir ortamda aslında o mahalle <gülüyor> eski mahalle kavramı bahsettiğimiz evet, evet. o mahalle kavramının içerisinde e, gerçekten e, büyüyen şanslı bir jenerasyon olarak görüyoruz ama bir yandan da dediğiniz gibi insanları merak eden, insanları Hı -hı. bu merak etmeyi az sonra daha detaylı açacağız. Çünkü bugünlerde Hı -hı. başka başka e, alanlara sizi yönlendirmiş. Peki lise hayatını bitirdiniz Tekirdağ'da. Sonra daha sonra üniversiteye başlamak için İstanbul ya da Ankara arasında tercih yapıyordum. Daha büyük bir şehirde daha kaliteli bir eğitim alabilmek adına. Yani iki üniversite düşünüyordum. Ya İstanbul Üniversitesi ya da Ankara Üniversitesi. Ama Ankara'nın Çünkü küçük yerden çıktığım için İstanbul açıkçası teki daha yakın olmasına rağmen yine de büyük bir şehir olduğu için beni korkuttu. O yüzden Ankara biraz daha düzenli, daha güvenli olduğunu düşündüğüm bir şehir gibi geldi 17 yaşındaki bana. O yüzden... Ankara Üniversitesi Dil Tayyip Fakültesi Rus Dil ve Edebiyatı'na başladım. 17 yaşında Ankara'ya taşınmış oldum o süreçte. Tek bir e, yaklaş... sonra 17 yaşında Ankara'ya giden Menek Nuraylevcan <gülüyor> için Ankara nasıl bir şehirdi? Neler oldu? Harika bir şehirdi. Gerçekten benim olduğum yerden daha büyük. Yani hem büyük bir şehir havası var ama aynı zamanda her şey düzenli. Her şey çok rahat bir şekilde bulunabiliyor. Yani... Dışarıya çok fazla çıkmamış, küçük bir yerde yetişmiş bir kız için o, o süreçteki ben için gayet rahat, güvenli, dolu dolu o üniversiteye, gençlik yaşamımı geçirebileceğim gerçekten çok çok mükemmel bir 5 yılı geçirdim Ankara'da orada. Ee, çok memnun oldum. Şu an hala özlem çok fazla var Ankara denildiği zaman. Yani onun yeri bende çok ayrı. Özellikle sanatsal etkinlikler, işte opera, balet, tiyatrolar, o oranın o devlet tiyatroları, oraya verilen... Sanata verilen destek, eğitim kalitesinin güzel olması, yani Ankara bende her zaman güzel anıları canlandırıyor, her şekilde hem akademik olarak hem de e, okul dışında yaptığım aktiviteler, okuldaki etkinlikler, işte tiyatro ile ilgili, sanatla ilgili çok sanat ve müzikle sürekli iç içe oldum ben bu arada çocukluğumdan beri. Bunu Ankara'da dolu dolu yaşadım, yani küçük yerde olmayan imkanları Ankara'da sınırsız bir şekilde imkan gibi gördüm ve gerçekten beni çok tatmin etti. Ee, Ankara aşığı bir Ankaralı olarak şu an bunları e, duymak, dinlemek büyük keyif var bana tamam edersiniz. O yüzden hiç görmeden Ankara'yı övmenizi uzun uzun dinleyebilirim burada. <gülüyor> Ee, bunu galiba Ankara'da yaşayanlar, hayatının bir dönemi Ankara'da geçenlerin büyük çoğunluğu herhalde hak verir. Ee, biz Ankaralılar da zaten Ankara'ya ayrı bir bağla, aşkla bağlıyızdır. Ee, dolayısıyla dediğiniz gibi Ankara'da e, yaşadıysanız ve gerçekten o şehrin, e, o dinamiklerin farkına vararak yaşadıysanız, kültür, sanat konusunda Ankara'daki o, o farklı e, dünyayı keşfederseniz e, bambaşka bir şehir olur Ankara. Dolayısıyla e, ne mutlu ne güzel o yıllarda siz de Ankara'nın tadını çıkarmışsınız. Ankara'nın tabiri caizse hakkını vererek yaşayan <gülüyor> e, Gerçekten e, öyle oldu. Peki Rus dil e, akademik olarak hani, o nasıl devam etti? Ne oldu sonra? <gülüyor> e, asıl problem aslında orada başladı diyebilirim. Yani Şehir olarak diğer anlamda yani sosyal, kültürel etkinlikler olarak her şeyi tatmin ederken eğitim anlamında kaliteli de bir eğitim olmasına rağmen ben gerçekten bu bölümü istiyor muyum istemiyorum. Daha okula üniversiteye başlarken bir sorgulama sürecine girdim ama bırakmak istemedim açıkçası. O ikilemi okurken yaşadım. Bu istediğim şey mi? Mezun olduktan sonra mütercüm tercüman olarak çalıştım. O dönem onu yapacağımı biliyordum. Ya öğretmenlik, yabancı öğretmen ya da tercümanlık. Bu gerçekten istediğim şey mi? Ben insanlara daha dokunmak isteyen, o dönemde de yeni olarak hayatımda arkadaş ilişkilerim sürekli dinlemeyi seven, yardım etmeyi seven Böyle bir yanım olduğunu biliyordum ama işte tercümanlık yaptığım dönemde sürekli işte masa başı ya da kağıtlarla kitaplarla vesaire çevirmenlik beni tatmin eder mi? O beni o tatmin etmeyebilir duygusu bölümün orada okurken başladı ama bitirdim. E çünkü bırakmak istemedim. E ailemin de vermiş olduğu çok emekler vardı. Yani beklentiler de vardı. İşte tabii ki üniversiteye başlayınca bitirmemi isterlerdi. Ben de o, o öyle bir sürece girdim ve bitirdim. Bitirdikten sonra dediğim gibi bir bir sene yaklaşık hem tercim tercümen olarak hem de yabancı öğretmenliği bir lisede çalışma sürecim oldu ama orada çok hızlı bir şekilde anladım. Yok yani ne kadar güzel kaliteli bir eğitim de almış olsam Dostoyevski'nin, Tolstoy'un eserlerini Rusça, orijinalinden okumayı. Çok büyük bir gerçekten yetenek ve çok büyük bir imkan olarak görüyorum. Güzel bir imkan sağlandı bize. Ama mesleki olarak icra etmek istediğim şey bu değil. Beni gerçekten tatmin etmedi. Bunu ilk birinci senede anladım. Bu kanıya vardım. Ondan sonra İsveç'e gitmek için yeni bir bölüm araştı. Yani daha doğrusu İsveç'teki bir üniversitede burs kazandım. Ve psikoloji olduğunu o zaman emindim. Yani ben psikolog olmak istiyorum dedim. İsveç nereden yani aklınıza düştü? Nasıl karar verdiniz bu sürece? <gülüyor> Her zaman bir e, ilgi duyuyordum aslında daha öncesinde de yani Ankara'da olduğum dönemlerde de belki yurt dışına bir e, çıkarım belki yüksek sans master yaparım diye düşünürken o zaman İskandinav ülkeleri aklımda vardı. O yüzden İsveç'i e düşündüm yani yoksa her, e, daha önce hiç gitmemiştim ya da herhangi bir bağım yoktu İsveç'e dair. Ama e, oranın yaşam standartları işte ikliminin çok farklı olması kuzey ışıkları vesaire gibi. E, nedenler. İskandinav ülkelerine olan ilgimden dolayı orada araştırma yapınca ve İsveç'te Lülyo'da yani Kuzey İsveç'te bir şehir. Orada da bir burs kazanınca oraya kabul alıp taşındım. Ve siz Ankara'da Diltaçıvay Fakültesi'nde Rus Züleydiği Batı'nı bitirip bir sene öğretmenliği denedikten sonra yapmak istediğiniz <gülüyor> işin bu olmadığını, sizi mutlu eden içinizdeki tutkunun bu olmadığını ve psikoloji okumak istediğinize karar verip ve hatta İskandinav ülkelerin bir tanesinde bunun eğitimini almak istediğinize karar verip İsveç'e gittiniz. Evet kesinlikle ve e, ki kendi kendime verdiğim karar buydu. Yani çünkü benim aldığım bu sadece üniversite bursuydu. Çünkü dışarıdan Türk vatandaşları ya da Avrupa Birliği vatandaşı olmayan vatandaşlar çok yüklü miktarda para ödemeleri gerekiyordu. E, ben de kendime verdiğim karar buydu. Aileden hiçbir şekilde ekstra destek almak istemiyordum. Çünkü zaten birinci üniversitede yeterince yardımcı olmuştu ailem kendi kendime idare ettirebilirsem o zaman gideceğim dedim. O üniversite bursunu aldıktan sonra yaşam masrafları içinde 3 aile işte çalıştım. Çünkü tercümanlık mesleğimi orada da devam ettirebiliyordum. Yani okula gidiyordum ama aynı zamanda tercümanlık, kitaplar tercüme ediyordum ya da işte belgeler tercüme ediyordum. İsveçli engelli çocuklara spor eğitmenliği, spor antrenörlüğü yapıyordum yarı zamanlı olarak. Bir de Türk ve İsveçli olan aileler ya da Türk aile ama İsveç'e göç etmiş ya da orada doğmuş büyümüş Onların çocuklarına Türkçe özel öğretmenlik dersleri veriyordum. Yani böyle üç işle bir aynı zamanda psikoloji eğitimini de orada İsveççe dilinde alarak eğitimimi tamamladım. Daha sonra orada İsveççe İsveç'e alarak <gülüyor> dediniz değil mi? Evet, evet. İspetçe... O da zorlu bir süreç oldu tabii ki. <gülüyor> Çünkü yani dili de bir sene içinde gitmeden o araştırdığım süre içinde kendi kendimi öğrendim. Herhangi bir kurs vesaire almadım. İşte aplikasyon, internetten bulduğum kelimeleri ezberleyerek vesaire o şekilde başvurdum. Yani zorlu bir süreç oldu. Çok kolay bir şekilde altın tepsiyle sunulmadı bunlar. Ama bunun e, çok daha ayrı bir daha bir tatminkar tarafı oluyor gerçekten insan. Yani kararlı bir şekilde, bilinçli bir şekilde oldu. Dile karşı farklı bir yeteneğiniz olduğu da aşikar diye düşünüyorum. Rus dili edebiyatı okuyorsunuz. ve İsveççe'yi uygulamalar üzerinden hiçbir ders kurs almadan kendi girişimlerinizle gayretlerinizle öğreniyorsunuz. İsveç'te üniversiteyi burslu olarak kazanıyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz. Aynı anda üç işte çalışıyorsunuz. Bir yandan tercümanlık yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir yandan da İsveç'te İsveççe psikoloji okuyorsunuz. 3 evet. e, yıl lisans eğitimi, 2 yılda master eğitimi. Ama ben 2 tane ayrı master eğitimi aldım. Lisansın son döneminde Amerika'ya gittim. New York, State University of New York'ta. Orada da psikoterapi eğitimleri aldım yaklaşık 1 sene. Sonra tekrar İsveç'e döndüm. Ve e, büyük bir hastanede, mental hastanede uzman, klinik psikolog olarak çalışmaya başladım. Daha sonra orada yaklaşık 2 sene çalıştım. Şu anda orada kendi kliniğim var. Hem orada çalışıyorum hem de İstanbul'dan da tabii ki kopmak istemedim ailem İstanbul'a taşındı adam yaklaşık 5 yıl önce ben de o, o hem onlardan kopmamak için hem ülkemden kendi insanlarıma da orada aldığım eğitimi bir şekilde faydalı olabilmek adına da burada da İstanbul'da da klinik kaçtım git gel yapıyorum şu anda öyle bir yaşamım var. şu anda psikolog olarak çalışıyorsunuz hem İsveç'te hem İstanbul'da evet. Evet. İsveç'te az önce söylediğiniz gibi altın bir kere daha çizme gereği hissediyorum kendi girişimlerinizle gayretlerinizle İsveç'te öğrenip eğitim alıp sonrasında master yapıp iki farklı alanda da master yapıp hatta bir tanesinde Amerika'ya gidip masterınızı tamamlayıp dönüyorsunuz ve şu anda İsveç'te psikolog olarak çalışıyorsunuz aynı anda evet. az önce de söylediğiniz gibi üç iş yaparak bir yandan da eğitiminizi sürdürerek bunu başardınız hiç doyulamadınız <gülüyor> mı? Gerçekten müthiş zorlayıcı bir süreçti özellikle ilk, ilk süreçler. Söylediğim gibi maddi olarak hiçbir şekilde destek almadım ama manevi destekleri her zaman arkamdaydı ailemin. Yani onu hissetmek çok büyük güç verdi. Çünkü zaten ileri yaşta tekrar üniversite okumak çok fazla toplum tarafından kabul görülen bir davranış değil. Yani ya da benim çevremde öyle değildi. Ama ailem öyle değildi. Gerçekten desteklediler. Hani senin gönlünde yatan buysa tabii ki ona doğru git şeklinde oldu. Ama bu zorlayıcı bir süreçti. Üç işte çalışmak hem fiziksel olarak değil mi? psikolojik olarak. Yeni bir dili öğrenip sonra çok bilimsel, akademik bir dille eğitim almak. Yani gündelik İsveççe dili ayrı ama öğrendiğim o psikolojik terimler vesaire her şeyi İsveççe anlamak. Derslerin hepsini kaydediyordum. Daha sonra yemek yaparken, bisikletle eve giderken tekrar tekrar kayıtları dinliyordu. Yani 3 4 kez aynı şey benim verdiğim emek sınıf arkadaş tek yabancı bendim. Sınıf arkadaşlarımın hepsi İsveçliydi. Hep onu düşünüyorum. Yani o bir kere düşünüp anlamak derste anlamakla benim 3 4 kez tekrar tekrar dinlemek zorunda kalmam aslında beni yordu ama Amacım hep gerçekten hedefe odaklıydım. Yani benim amacım bunu bitirmek, daha sonra sevdiğim bir mesleği yapmak, insanlara yardımcı olabilmekte. O yüzden evet. o hedef de uğruna güzel bir şekilde kolaylaştı yani. İnanılmaz bir yazım. Peki, e, psikolog olarak çalışmaya başladığınız hisseçte? <gülüyor> evet, e, sonradan belli bir süre geçti. Bir gün bir hastanızın odasına girdiniz. Evet. Ne oldu orada? Hastam çok gerçekten özel bir hastam. Türkiye'de danışan diyorlar ama hastanede olduğum için hasta tabirini kullanıyoruz. İsveççe pasiyen bunu da düzeltmeyi yapmak istiyorum. Takılan bazı arkadaşlar oldu burada. Neyse o hastamız aslında ben başladığım zaman hastaneye yıllarca kayıtlı bir İsveçli bir hasta. Ama diğer arkadaşlarımın, mentorlarımın, uzmanlarımın birazcık yani üstüne çok düş, düşmediği bir hastaydı açıkçası. Yani ona gideceğimiz zaman o zaman zaten terapi reddediyor gitmeyelim. Ee, bu arada evlere gidiliyor. Ağır şizofreni hastası olduğu için çıkamıyordu evden. Biz onun evine gidip terapi ister misin? Hayır deyip çıkıyorduk. Ama ben bir gün artık yani hayır deyip sürekli bu döngüyü bozmak istedim. Bunun nedeni de yıllarca yani çok yaşlı bir hasta ama 20'li yaşlarından yaklaşık 50 küsur yaşına kadar aynı odada hiç kimseyle konuşmadan izole yaşamış bir hasta olduğu için bir şekilde bu döngüyü kırmak istedim. Yani gerçekten beni çok rahatsız etti. Bir şekilde buna ulaşmalıyız gibi düşündüm. Çevremden de o çabayı görmediğim için ben daha fazla bu defa çaba içerisine girdim. Odasında tesadüfen yani bir yatak bir piyano var. Başka hiçbir şey yok. O piyanoyu çalmak istedim. Daha önce bu arada Amerika'da müzik terapi eğitimi almıştım. Oraya eğitime ettiğim dönemde. Müzik terapiyle konuşmayan hastalara, otizmlere vesaire ulaşılabileceğini biliyordum bir şekilde ben de orada e, piyanonuzu çalabilir miyim diye rica ettim o yine konuşmadı ama gülümsedi ben de ona evet olarak algılayıp o zaman yani o anda içimden gelen Yunus Emre'nin gel gör beni aşk neyle de eserini çaldım bunu da biraz kasıtlı yaptım hani farklı bir şey İsveçli hasta orada duruyor diye belki yıllardır farklı bir müzik duymamış olabilir gibi ilgisini çekmek istedim. O da çekti. Ondan sonra konuşmaya başladı yavaş yavaş benimle. Bu ne? Bu şarkı kimin? Böyle kısa kısa cümlelerle o merakını gidermek istedi. Biz de bu şekilde yani bir şekilde ona ulaşmış olduk ve ileriki zamanlarda hala devam ediyor terapimiz. Yani müthiş yol kat etti. Artık konuşuyor. Kendi alışverişini kendisi yapabiliyor ama e, gerçekten o müzik sayesinde o bir şekilde konuşmaya başladıktan sonra terapi süreci de başlamış oldu hala devam ediyoruz ne güzel ne güzel bir hikaye ee, şu anda İsveç'te ve İstanbul'da dediğiniz gibi devam ediyorsunuz ee, <gülüyor> nedir peki bundan sonrası için planlarınız neler yapmayı düşünüyorsunuz e, açıkçası şu an olduğum yerden gerçekten memnunum e, çünkü hem Türkiye'de hem de İsveç'te olabiliyorum. E, i̇ki tarafta da danışan kitlesine ulaşabilmek, yardımcı olabilmek beni gerçekten mutlu ediyor, tatmin ediyor. Çok fazla e, yani hem orada hem İsveç'te hem de İstanbul'da burada şu an baktığım danışanlarım var. O yüzden gerçekten olduğum yerde mutluyum. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Evet. Ee, az önce de bahsettik aslında. Bir sürü zorluk çıktı belki de karşınıza. Hani aynı anda 3 işte çalışmayı gerektirecek zorluklardan tutun da hiç bilmediğiniz farklı bir dilde eğitim almak durumunda kalmak. Ee, bir sınıfta herkesin İsveçli olduğu bir sınıfta tek yabancı öğrenci olmak ve İsveççe eğitim alıp dediğiniz gibi sınıf arkadaşlarınızın tek seferde anladığı şeyi anlayabilmek için 3-4 kez üst üste evet. dersleri kaydedip dinlediniz belki. Peki bugünlerden baktıktan sonra Biraz hani programımızı dinleyen dinleyicilerimize de e, şu anda belki yaptığı işten mutsuz olan ya da bir yeni maceraya atılmak için bir kıvılcım e, bekleyen dinleyicilerimiz olabilir. Onlara ne söylemek istersiniz? Bu kendi öykünüzden, yaşam öykünüzden, e, bugünden geriye doğru baktığınızda ne mesaj vermek istersiniz? E, açıkçası böyle ezber cümleleri sevmişte bırakın mutlu değilseniz işte ağaç değilsiniz yerinizi değiştirin vesaire gibi çok basit söylenen cümleler var ama o kadar kolay değil. O yüzden bunu söylemek istemiyorum. Ah şu bölümden memnun değilseniz bırakın. Yani gerçekten kolay değil. Elbette onu bırakmak gerekiyor ama çok planlı programlı ne yapabilirim gibi çok etraflıca düşünmek gerekiyor. Beni gerçekten mutlu eden durum bu değilse mutlu eden ne olabilir? Meslek, bölüm, yer, şehir bulunan konu vesaire Etraflıca düşünmek eğirip, yani romantik bir algıyla evet bırakın şunu yapın gibi değil ama gerçekten siz o işin daha derinine indiğiniz zaman gerçekten kendinizi hayal edin değiştireceğiniz zaman ne gibi zorluklar çıkabilir ne gibi mutluluklar çıkabilir hayal edin değiştirdikten sonra o değişim yaşandıktan sonra Geleceğiniz noktadaki mutluluğu hayal edin. Gerçekten değiyor mu, değmiyor mu? Erileri, doğruları ne? İyi biçip tartmak gerekiyor. Bunu da en iyi insanın kendisi bilir. Gerçekten dışarıdan çok fazla tavsiyeler gelir insana. Şöyle yap, böyle yap. Bir de biz de öyle bir toplumu severiz. Sürekli işte şu tavsiyeler vermeyi. Başka insanlarla alakalı. Ama insanın kendi kendisine böyle bir iç muhase, muhakemeye girmesi. Gerçekten bir sorgulama sürecine girmesi. Neleri değiştirebilirim? Mesela işte İsveç'e böyle bir süreç oldu. Tamam maddi olarak nasıl geçim sağlayabilirim? Elimdeki artılar ne? Kullanabileceğim yetenekler ne? Beni zorlayacak neler olabilir? Eksi 20, eksi 30 olması zorlar mı? İklim, etraflıca düşünmek gerekiyor. Sadece bir alan, evet bunu değiştirdim değil ama bu değerlendirmeyi doğru bir şekilde, rasyonel bir düşünerek yapıldığı zaman gerçekten kişi daha mutlu olacaktır. Yani içe içe dönmek, içe bakmak bu en büyük tavsiyem olacak. Genelde kentin gizli öyküleri programında dediğim gibi ilham veren yaşam öykülerini e, konuk etmeye çalışıyoruz. Ve e, galiba bugüne kadar e, aldığımız onlarca yüzlerce konuğumuzda yani gördüğümüz ortak faydalardan bir tanesi aslında içimizdeki tutkuyu bulursak bizi mutlu eden şeyi ve gerçekten peşinden bütün o zorlukları göze alabileceğimiz şeyi bulup ona inanırsak herhalde o zorluklar bahsettiğimiz zorluklar belli bir süreden sonra herkesin göze alabileceği bir noktaya geliyor yani yeter ki onun farkına varalım yoksa dediğiniz gibi hiçbir şey aslında kolay olmuyor yani bir şehri bir ülkeyi bırakmak başka bir yere gitmek bugünkü bütün düzeninizi bırakıp işinizi bırakıp yeni bir alana yönelip sıfırdan bir şeyleri kurmak hiç kolay değil dolayısıyla bütün bu zorlukları göze alabilmek de gerçekten o tutkuya ne kadar bağlı olduğunuzla alakalı diye düşünüyorum ne dersiniz Kesinlikle kesinlikle öyle yani kolay değil zorluklara elbette oldu ama insan o iç muhakemeyi yaptıktan sonra evet burada değil daha başka bir yerde burada mutlu olabilirim o hedefi koyduğu zaman kendi kendisine öne çıkan zorluklar vesaire bir şekilde atlatılıyor ve o istenilen yere gelindikten sonra gerçekten geriye dönüp bakıldığı zaman sadece bir gülümsemeyle hatırlan. Yani onlar bir şekilde unutuluyor. Yeter ki kişi kendisine istediğini bilsin. Onu mutlu edecek olan şeyler. Yani toplumdan ya da çevreden bağımsız olarak ben ne istiyorum? Beni mutlu eden şeyler ne? Yani her bireyin ayrı istekleri, mutlu eden şeyler, mutsuz eden etkenleri olabilir. Ama kişi kendini odaklandığı zaman, ne istediğini bildiği zaman, o yönde adım attığı zaman Önüne çıkan zorluklar da gerçekten bir şekilde aşılabilir. İleride de geri dönüp baktığı zaman insan benim yaptığım gibi yani böyle zorluklar vardı ama güzel günlerdi. Bu da değdi yani buna bir şekilde değdi demek bu en büyük mutluluk. Herkesin bunu tatmasını gerçekten gönülden isterim. Tabii bir de sizin söylediğiniz gibi aslında etrafımızda ailemizin destek vermesi, sevdiklerimizin destek vermesi. Ne karar veriyorsak verelim, ne yaşıyorsak yaşayalım. Ayet öykümüzün şekillenmesinde herhalde yakınımızdaki insanların gayreti yönlendirmesi desteği de önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ama ona da bağlı kalmamak gerekiyor. Çünkü bana sorular geliyor. Özellikle yurt dışında okumak isteyen gençler. Bana bunları, bu bilgilerin hiçbiri verilmedi. Kendi kendine insan araştırabilir. Bakabilir. Çünkü belki daha fazla heves kırıcı yorumlar gelebilir. Hiç farklı insanlardan. Onlara takılma ya da çevreden aileden de olabilir. Kişinin hayallerini desteklemeyeceği aileler olabilir. Toksik yakınlar olabilir. Onlara da bir şekilde kulak tıkamak o yüzden önce hani bir kendimle istiyorum. Ama tabii ki onun yanında destekleyen bir çevre, sarıp sarmalayan bir çevre olursa çok çok daha iyi olur. Ama olmazsa da gerçekten onlara takılmamak biraz göz yummak, kulakları kapatmak ve bilinen, istenilen hedefte ilerlemek gerekiyor. Ne güzel. Melek Nur Ali hikayesi de tam da böyle ee, bir hikaye. Ee, kendi inandığı tutkusunun peşinden giden <gülüyor> ve bugün e, ne güzel ki bir programda konuğumuz olarak Yaşam öyküsünü paylaşan, ilham veren yaşam öyküsünü bizimle paylaşan bir konuğumuz oldu. Programımızın da yavaş yavaş artık sonuna geliyoruz Melek Nur Hanım. Son olarak Hı -hı. ne söylemek istersiniz bizlere? Aslında çok güzel özetledik. Kafanız çok güzel yaptı bu kişinin kendi içine bakması. Gerçekten istediği hedefleri yönünde ilerlemesi. Toplumun ya da insanların çevreden gelen beklentilerin çok fazla, yani onun çok fazla etkisinde kalmaması ama kendi içine dönüp kendi içine bakması. Bunlarla toparlayalım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz yaşam evliliğinizi bizlerle paylaştınız. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet efendim, bugün programımızın konuğu Melek Nur Alevcan'dı. Melek Nur Alevcan. Az önce dinlediğiniz üzere gerçekten içindeki tutkuyu bulan, içine dönüp bakan ve benim içimde ne var deyip onun açtığı yolda yürüyüp bugün hem İsveç'te hem İstanbul'da psikologluk yapan ve kendi tutkusunun peşinden gidip hastalarına farklı farklı yöntemlerle ulaşmayı başarmış başarılı bir yaşam öyküsüydü. Sizler de Melekler söylediği gibi aslında içinize dönüp bakarsanız aslında bütün soruların yanıtları orada saklı. Umarız... O soruların yanıtlarını yakın zamanda bulursunuz ve o tutkunuzun peşinden sizler de o cesaretle yürürsünüz. Bizler Kent'in Gizli Öyküleri programı bu haftalıkta sonuna geldik. İki hafta sonra... Salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz konuk önermek isterseniz veya yaşam öykünüzü paylaşmak isterseniz Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan, programı istedimiz Tuğçe alan ve Teknik Masa'daki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri